Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Ben Eczacı Filiz Büyükbayrak. Bugün size... Birkaç satırlık hikayeleriyle anlatmak istediğinden çok daha fazlasını anlatan edebiyatımızda minimalist öykünün kurucusu olan bir yazarı Ferit Edgü'yü anlatmaya çalışacağım. Çok öykü okuduk her pazartesi saat 4'ten 5, 4 ile 5 arası. Geçimiz hafta edebiyat kulübümüz bir şairi konuk etti. E, duyurmuştuk bunu size. Küç, şair küçük İskenderi. Bugün e, Ferit Ergü 1978'de Ahminel Aşk isimli bir şiir kitabı yayınlamış. Çok güzel bir kitap. O şiiri okuyacağım sizle paylaşacağım. Fakat daha önce Mevlana Celaleddin Rumi de Ahminel Aşk isimli bir e, şiir yazmış. Onu okumak istiyorum size. Ee, buradan Küçük İskender'e çok teşekkürlerimizi iletiyorum katılan herkes adına. Çünkü çok keyifli bir sohbet oldu. Bir sanatçının e, ne kadar içinin dışının bir olması gerektiğini bize gösterdiği için, okuduğu e, içtenlikli şiirleri için, ya, tüm yazdıkları için, Tüm varlığı için bütün katılanlar adına kendisine buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha konuk ettiğimizde hepiniz o, şairimizle bizim paylaştıklarımızı paylaşma olanağı bulursunuz. Şimdi size e, Mevlana'nın Ah Minel aşkını hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Ah Minel aşk, aya öfkelenmişim ben. İşte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum.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 bir bakarsın altınla aldatırlar beni, bir bakarsın şanla şerefle aldatırlar beni. Oysa altın falan istemiş değilim ondan, şanla şerefle hele çoktan boş vermişim. Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum, bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim.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 Hiçbir şey umurumda değil. Mevlana Celaleddin Rumi Şimdi hemen bir e, açıklama yapmak istiyorum. Bu ah aşk hat sanatında ağlayan iki göz ve bir elifle çizilip hem kahreden aşk hem de kahreden gözyaşı anlamına geliyormuş. Şu anlamı taşıyor. Ah aşktan ve onun hallerinden kalbimin Sıcaklığıyla yaktı demek oluyor. Ferit Edgünün Ahminel aşkını da size hatırlatayım istedim. Şimdi ikisini kıyaslarız. Ee, biraz sonra okursam belki şey olur. Ee, bir ahminel aşk duvarında yüreğimin bakar durur herkes kimse göremez. Bir ahminel aşk okuyla delinmiş bağrı ozanın herkes durur okur kimse anlamaz. Bir ah minel aşk kentin üstündeki bulutlarda gözyaşlarından çizilmiş. Ferit Edgü'yü biraz tanıtayım size şiirlerinden ufak bir örnek vermiş oldu. Ferit Edgü 24 Şubat 1936 yılında İstanbul'da doğmuş. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde eğitim görürken kazandığı bir sınavla Almanya'ya gitmiş. Oradan Fransa'ya geçerek Paris'te resim çalışmalarının yanı sıra felsefe, sanat tarihi, seramik kurslarına da katılmış. Askerliğini ise yedek subay öğretmen olarak yapmış. Tabi hakkaride. de. Bir yıl Paris'te yaşadıktan sonra Türkiye dönüşünde önce metin yazarlığı yapmış. Daha sonra... Data reklamcılık, ada yayıncılık şirketlerini kurmuş. Yazın hayatına şiirle başlamış. Az önce size okumuştum. Ee, şiirlerin toplamı olan bir kitap var. Ahmin El Aşk isimli. İlk şiiri de 1952'de Kaynak Dergisi'nde yayınlanmış. Yazılarında edebiyatın konumu, yazarın özgün koşulları ve nitelikleri üzerine düşünceleriyle dikkat çekiyor yazarımız plastik sanatlar alanındaki deneme eleştiri ve tartışmalarıyla da ilgi uyandırmış romanlarında niçin sorusundan çok nasıl sorusu üzerinde durmuş çevresiyle uyum sağlayamayan birinin sorunlarına eğilen O adlı romanı yani Hakkari'de bir mevsim olarak biliyoruz biz Onat Kutlar'ın senaryosuyla Erden Kral tarafından Hakkari'de bir mevsim adıyla filme çekilmiş film 1983'te 33. Berlin Film Festivali'nde ve 1984'te 2. Akdeniz Kültürleri Film Festivali'nde ödül almış. Abidin Dino, Yüksel Arslan, Bedri Rahmi, Eren Eyiboğlu, Füreya, Aliye Berger ve Ergin İnan'ın yaşamları ile ilgili araştırma kitapları da yayınlanmış. Eserlerini size hatırlatayım. Öyküleri Kaçkınlar 1959. Bozgun 1962 Av 1968 Bir gemide 1978 Çığlık 1982 Eylülün gölgesinde bir yazdı 1988 Roman Kimse 1976 O 1977 Şiir kitabı var bir tane Ahminel Aşk 1978 Denemeleri Ders notları 1978 Yazmak eylemi 1980 Şimdi saat kaç? 1986 101 gece 1991'de yayınlanmış Ödülleri 1979'da Said Faik hikaye armağını Bir Gemide ile almış Bir Gemide'yi biraz sonra e, Tabi biraz kısaltarak Çünkü süreyle ilgili bir sorunumuz var e, Size okuyacağım Bakın inşallah seveceksiniz 1979'da Türk Dil Kurumu Deneme Ödülü'nü ders notlarıyla almış 1988'de Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ölünü, Ödülünü Almış Eylül'ün gölgesinde bir yazdı Kitabıyla Şimdi e, e, Öyküyü okumak istiyorum ama Bir küçük müzik arası vermek istiyorum Arkadaşımız bize bir Müzik yapacak şimdi Dağına, dokunursam bozulur dokunamam Günün ilk ışığı erişir dudağına Ayrılık bu sesidir bu vakit tamam. Etmiyor artık bize ne şarkı ne deşir Eskidi ne varsa aşka dair Bir tereddüt gelir geçer Vazgeçsem şimdi nereden bilecekler Ve lakin madem ki söz verdik dürüstlüğe Günde tıpkı ilk günkü gibi sevgilim kırılma ben yoksam uyunca sözüm söz gidiyorum aşk bit. Arkadaşlar şimdi yazarımızın ödüllü öyküsünü size okumaya çalışacağım. Biraz da bir süre sorunumuz olduğu için kısaltarak, affınıza sığınarak. Bir gemide. Yemekten sonra her akşam yaptığım gibi güverteye çıkmıştım. Hava ağırdı. Eriyen bir kurşun. Buharını ben soluyordum. Kesik soluyuşumla tere batmıştım. Filikaların altında, hiç kimsenin beni görüp tedirgin etmeyeceği bir köşeye sığınmış, serinlemeye çalışıyordum. Bir yandan da kafamı nicedir çelen şu sorunun karşılığını arıyordum. Nereden binmiştim bu gemiye? Nasıl binmiştim bu gemiye? Eskilerin deyimiyle feleğin bir cilvesi olmalıydı bu. Ne zamandan beri bu gemideydim? bunu bile ansımıyordum. Analarımda bir toprak parçası var, yemyeşil bir toprak parçası. Göz alabildiğine uzanan, belki de bir çöl, kül rengi ya da boz. Ayırt edemiyorum, ansımıyorum. Ayrıntıları ansımıyorum. Bir zamanlar gerçekten böylesi bir toprak parçası, yemyeşil, boz ya da kül rengi üstünde miydim? Ter. Yalnız derimin üstünde değil, derimin altından, etimden, kaslarımdan, kemiklerimden, iliğimden, beynimden, kulaklarımın zarından, gözyaşı pınarlarımdan, ciğerlerimden, gırtlağımdan da fışkırıyordu, boğuluyordum. Güverteye çıkmak, kimsenin olmadığı bir köşeyi kapağa atıp, bağrımı gecenin serinliğini açmak da yetmemişti. Geminin kaptanını tanısaydım ya da nerede olduğunu bilseydim bizi bu sıkıntılı sulardan kurtarmasını, Meltemlerin estiği sulara doğru dümen kırmasını yakarabilirdim. Oysa yıllardır, daha doğrusu kendimi bildim bileli, kaptanı bir kez olsun görmemiştim. Rotayı kaptan çizer. Rota çizildikten sonra da kim olsa yönetebilir gemiyi. İş bir fırtına patlamasın. Rota, acaba bizim rotamız neye göre çizilmişti? Hangi limana doğru? Gemiyi yönetenler biliyor muydu bu sorunun karşılığını? Yoksa onlar da bilinmezliğin rotasında mı tutuyorlardı dümeni? Gelişi güzel çizilmiş, amacı olmayan bir rota üstünde mi ilerliyorduk? Belki haritası bile olmayan bir rota. Olabilir mi? Gemimiz bu bilgisizlik içinde ilerliyordu. Olabilir mi? Hiçbir yere doğru. Bu gece bu sorulara evet demek geliyor içimden. Evet, bizim rotamız belirsizliktir demek. Böylece bir gün bir kaza sonucu gemimizin sulara gömüleceğini söylemek istiyorum. Ya da bugüne değin gördüğümüz fırtınara benzemeyen bir fırtınayla, bir kasırgayla karşılaşıp atlatamayıp sulara gömüleceğiz diye düşünürken Filika'nın gerisinde bir ayak sesi duydum. Toparlandım, gömleğimin düğmelerini ilikledim. Kitaplıktan aldığım kitabı gizledim. Belli olmaz, böyle sıkıntılı bir gecede karşılaşabilirdim kaptanımızla. O da sıkılmış, hava almak için üst güverteye çıkmış olabilir. Ayak seslerini duymamış gibi davrandım. Gelen, yaklaştığında gördüm, gençten bir çocuktu. Bu kuytu köşede bir insan olduğunu görünce şaşırmış, belki de korkmuştu. Bilmiyorum niçin. ''Gelin, gelin, oturun şuraya, dertleşelim.'' dedim. İlk kez böyle bir tedbirsizlik yapıyordum. Yabansı yabansı yaklaştı. ''Çok sıkıntılı bir gece değil mi?'' dedi. ''Buraya biraz hava alabilirim.'' diye çıktım. İlk kez birisi böyle konuşuyordu benimle, benim dilimle. ''Ne yazık ki burada da hava yok.'' dedim. ''Rüzgar esmiyor.'' Ve ne kadar yavaş yol alıyoruz değil mi dedi Evet çok yavaş dedim Niçin dersiniz diye sordu Kim bilir dedim herhalde kaptan babamızın canı böyle istiyor olmalı Yakıtımız bitmiş olmasın dedi Ne demek istiyordu kim göndermişti onu buraya ağzımı mı arıyordu Ne fark eder dedim Nasıl ne fark eder dedi şaşkın Yakıtımız bitmiş ya da bitmemiş. Ne fark eder dedim. Yavaş ya da hızlı gidiyoruz. Ne fark eder? Doğru dedi. Hiçbir şey fark etmez. Düştün ağma yavrucak dedim içimden. Yanılıyorsunuz dedim. Çok fark eder. Birincisi, varacağımız yere zamanında varamayız. İkincisi ve en önemlisi, belki hiç varamayız. Üçüncüsü bir fırtına patlayacak olursa, yakıtsız bir gemi hemen deminizin dibini boylar. Tabii varacak bir yerimiz varsa dedi. Kesin bir yerimiz varsa demek istiyorum. Anlamamazlıktan geldim. Bir kara parçasında doğmuş olsaydınız, bu gemide işiniz neydi? Dedi. Yolculuk tutkusu dedim. İnanmayacağını bile bile yalanıma kendimi inandırmak istercesine yolculuk tutkusu. Gençsiniz bunun ne demek olduğunu bilmiyor musunuz? Soğuk bir hayır oldu aldığım cevap. Hayır böyle bir tutku bilmiyorum. Bu sonsuz denizlerin ortasında gelişi güzel gidiyoruz dedi. Bir gün batacağız dedim. Ona şüphe yok dedi. Az önce söyledim size. Bir şey yapılamaz mı dedim. Kafamı kurcalayan tek soru bu dedi. Uykularımı kaçıran tek soru bu. Yapılacak bir şey olmalı. Yapılacak tek şey belki kaptan olmaktır dedim. Belki de öyle düşündüm ilk zamanlar dedi. Ama bu neyi çözümler? Amacımız ne? Kendisi, kendimizi mi kurtarmak yoksa gemiyi mi?'' ''Elbette gemiyi'' dedim. ''Yani gemideki insanları. Öyle olmak gerekir.'' ''Bu durumda'' dedi, ''Yapılacak bir şey kalıyor.'' ''Kaptan köprüsüne çıkmak, geminin yönetimini ele almak, sonra haritaları incelemek, güzel bir rota çizmek.'' Ilıman bir ülkenin limanına en kısa zamanda ulaşmak. Bütün tayfaları, bütün yolcuları bu limana çıkarmak. Sonra da bu gemiyi batırmak. Bir güzel batırmak. Benim düşüncem de bu dedim. Yalnız ben bir noktada ayrılıyorum sizden. O sözünü ettiğiniz liman limanı düşleyemiyorum ben. Çünkü harita okumasını bilmem. Dolayısıyla sağlıklı bir rota da çizemem. E öyleyse, ben denizin ortasında batırmayı düşünüyorum bu gemiyi. Ya içindekiler? İçindekilerden kurtulan kurtulur dedim. Bu bir cinayet olur dedi. Bu bütünün anlamı ne? Bir bunu bilseydim ama sanırım biliyorum. Niçin bir anlam arıyorsunuz dedim. Bir aslantı bu. Yalnızca bir rastlantı Şu anda burada oluşumuz gibi Tek anlamı bu Ama rastlantıya da bir anlam verilebilir dedi Görüyorsunuz şimdi burada sizinle konuşuyoruz Tartışıyoruz Birbirimizin düşüncelerini öğreniyoruz İlk kez karşılaştık sizinle Ama bu rastlantıdan bile bir anlam doğdu Doğru dedim ''Peki Bay Rastlantı'' dedi gülerek. ''Gemiyi batırdınız diyelim. Kendinizi kurtarabileceğinizi umuyor musunuz?'' ''Önemli olan bu değil'' dedim. ''Benim kurtulmam değil, genel bir kurtuluş. Acıların ve anlamsızlığın ve bir rastlantının sona ermesi. Bu da belki bir rastlantıyla sona erebilir'' dedi. ''Hayır'' dedim. ''Bunu sanmıyorum.'' ''Öyleyse... ''Niçin üzülüyorsunuz?'' dedi. ''Nasıl olsa bir gün sona erecek. Bunu siz de, ben de biliyoruz.'' Durdu. ''Biliyoruz değil mi?'' ''Evet.'' dedim. ''Biliyorum. Ama ben yaşarken görmek istiyorum. Daha doğrusu bu batışı yaşamak istiyorum.'' ''Ah ne kadar olumsuz bir kişiliğiniz var.'' dedi. Sonra Handi ise utanarak sordu. ''Ama dedikleriniz doğruysa şu anda benimle konuşurken, İçten seniz sorabilir miyim? Niçin yazıyorsunuz? Yazdığımı nereden biliyorsunuz dedim. Gördüm dedi. Kıyıda köşede gizli gizli bir şeyler karaladığınızı gördüm. Bilmiyorum dedim. Gerçekten bilmiyorum. Belki yazılabilirdi. Kimin için, niçin, neyi anlatmak için. Bu sorular sorularak ya da sorulmayarak. Bu gemide o kadar insan var ki okuyan yazılabilirdi ama siz yazıyorsunuz dedi evet kırık bir kalemle dedim zaman zaman dayanamayıp yazdığım oluyor birkaç sözcük küçük bazı mesajlar bazı mektuplar bunlara yazmak denirse evet arada bir yazıyorum peki yazdıklarınızı ne yapıyorsunuz dedi Mektup dediniz, kime yazıyorsunuz mektupları, nasıl gönderiyorsunuz? Bir yazar için en güç olan bir durumla sorguya çekilme, karşı karşıyaydım. Böylesi durumlarda yapılması gerekeni yaptım, kaçamak bir karşılık verdim. Denizi atmak için dedim, yazdığım mesajları boş bir şişeye koyup, Ağzına tıpasını yerleştirip denize atıyorum. Sustuk. Sanırım her şeyi söylemiştik birbirimize. Özellikle ben. Tümüyle ele vermiştim kendimi. Kendi içimde gizlediğim düşünceleri ilk kez bu gece bir yabancıya açmıştım. Bir pişmanlık duymadım. Hayır, tam tersine bir benzerime açılmış olmaktan ötürü... ''Erinç içinde olduğumu bile söyleyebilirim.'' ''Bu kadar yeter, daha fazla uzatmayalım.'' ''Hadi kalk bakalım.'' Yavaşça kalktım oturduğum yerden. ''Durun'' dedi. ''Durun, gitmeyin. Şuraya bakın. Işıkları görüyor musunuz?'' ''Hayır'' dedim. ''Hiçbir şey gördüğüm yok.'' ''Şu karanlıkta yınıp sönen ışıkları görmüyor musunuz?'' diye sordu şaşkın. Daha dikkatli baktım. ''Hayır.'' Hiçbir şey görmüyordum. Görmüyorum dedim. Bu karanlıkta üstümüzdeki yıldızlardan başka gördüğüm bir ışık yok. Size yıldızları soran yok dedi. Karşıdaki ışıkları görmüyor musunuz? Bak delikanlı dedim. Bir gece ben de böyle bir ışık görmüştüm. Ya biz yani gemimiz bu ışığa yaklaştı. Ya ışık bize doğru. Gene bu geceki gibi güvertedeydim. Bir ara burnumun dibinde gördüm ışığı. İçimden atlamak, o ışığa doğru yüzmek geldi. Yıllarca önce, belki senin yaşındaydım. Kollarım güçlüydü. Yüzerek o ışığa varacağıma güvenim vardı. Ama bilmem niçin cesaret edip bu aşağılık gemiden atlamadım. Atamadım kendimi denize kurtulamadım Ve geldiği gibi gitti ışık Bir daha ışık mışık görmedim Arada bir uzaktan geçen gemilerin iskele sancak ışıklarından başka Şu anda da ışık mışık gördüğüm yok Nasıl olur dedi nasıl olur anlayamıyorum Capcanlı, kıpır kıpır, tam karşımızda ve bize doğru yaklaşıyor. Hayır, görmüyorum dedim. Eğer sen görüyorsan, omuzlarından tuttum. Amacımı sezdi. Hayır dedi. Hayır, kendi yapamadığınız bir şeyi bana yaptırmaya kalkışmayın. Madem ki görüyorsun ışığı atla dedim. Gençsin, kollarında yeterince güç var, hiç değilse... Bu gemilerden biri sözümü ağzıma tıkadı. Söz konusu olan benim kurtuluşum değil dedi. Bunun hiçbir anlamı yok. Söz konusu olan senin kurtuluşun dedim. Başka kurtuluş yok. Bu gemi batacak. İçindekilerle birlikte hiç kimse kurtulamayacak. Yüzüme baktı. Tiksintiyle mi, acıyarak mı çıkaramadım. ''Atlayıp yüzsem ve o ışıklara varsam bile kurtulmuş olmam ki'' dedi. ''Benim istediğim ortak bir kurtuluş. Ortak bir kurtuluş yok'' dedim. ''Var'' dedi. ''Olmalı. Bu köhne geminin üstünde yaşasak bile var. Gemi su almaya başlasa bile var. Kayalara çarpsak bile var. Batarken bile var. Suyun dibini boylasak bile var Giderek Asıl o zaman var diyesim geliyor Gerçek bir umutsuzluktan doğan Gerçek bir kurtuluş Bir gün göreceksiniz bunu Sen daha bu gemiyi yönetenleri tanımıyorsun dedim Ben gördüm Yanılıyorsunuz dedi Çok iyi tanıyorum onları Siz görmüş olabilirsiniz ama ben biliyorum, geceleri herkes uyurken bir limana varıyorlar, demir atmıyorlar. Geminin yakıtını, suyunu, kumanyasını alıyorlar. Sabah uyandığımızda kendimizi denizin ortasında buluyoruz. Sanıyoruz ki bütün bunlar yediklerimiz, içtiklerimiz, onların eliyle bize veriliyor. Onlar işlerini çok iyi biliyorlar bayım, çok iyi biliyorlar. Yüzyıllar boyu ustalaşmışlar. Peki siz ne, nereden biliyorsunuz bütün bunları dedim. Açıkça söyleyeyim ki tüm bu söylediklerini hiç mi hiç şaşırmamıştım. Buradan dedi kafasını gösteriyordu. Bu genç yaşınızda çok şey biliyorsunuz dedim. Kutlarım. O gecenin son sözünü bir ahir zaman peygamberi gibi söyledi. Öyle günler yaşayacağız ki bu geminin üstünde Yalnız gençler bilecek Sonra bana bir iyi geceler bile dilemeden Kuşkusuz aşağıya makine bölümüne inmek üzere yanımdan ayrıldı 1967-1971 Bu Said Faik hikaye armağanı kazanmış bu öykü Bu gemilere, kaptanlara, gemide kendini yalnız hissedenlere Herkese adıyoruz. Şimdi küçük bir müzik yapacak arkadaşımız. Görüşeceğiz sonra ikinci bölümde. Sesine yar nefesine Ölürüm ben sesine Bir daha vursaydım nefesim nefesine Bir daha vursaydım nefesim nefesine Sese mi geldin, kadem basa mı geldin? Canım sese mi geldin, kadem basa mı geldin? Sağ olsam gelmezdin, öldüm yasa mı geldin? Sa olsam gelmez idim Öldüm yasa geldi Nesine yar nesine Ölürüm ben sesine Bir daha vursaydım Nefesim nefesine Bir daha vursaydım Sahidi nefesin nefesine. Derde, yüreğim düştü derde Saçın yüzü penede Yüreğim düştü derde Ayak üstü duramam Seni gördüm herde Ayak üstü duramam seni gördük nerede? Nesine yar nesine? Ölürüm ben sesine. Bir daha vursaydım nefesim nefesine. Bir daha vursaydım nefesim nefesine. Evet arkadaşlar tekrar merhaba bu bölümde yazarımızın biraz daha yakından tanıyabilmek için e, hayata öyküye denemeye sanata resime nasıl baktığını e, biraz daha size anlatabilmek için. Ee, yapıtlarından bazı alıntılar yaptım. Onları size paylaşmak istiyorum. Ee, yazarımız tek hecelik öyküler yazmış. İki hecelik öyküler. Ee, Başlangıcın başlangıcı yoktur. Sonun da sonu yoktur. Ama ortanın hem başlangıcı hem de sonu vardır felsefesiyle. Minik öyküler yazmış. Öyle bir yazıyor ki yazdığı her şeyde mutlaka Kendinden bir parça buluyor insan. Tam ortasında olan bir şey başını ve sonunu tamamlamak da okuyana kalıyor. Üstelik okuyucuyu yazmaya teşvik etmek için de hikayenin başını yazıp gerisini yazarların inisiyatifine bırakıp bu yolda oluşacak öykülerden hiçbir telif hakkı talep etmeyeceğini söylüyor. Bu küçük e, öykülerden örnekler vermek istiyorum. En bilineni en çok meşhur olan diyeyim popüler olanı e, bin1 hece kitabından bir şey kaçınılmaz adlı öyküsü bu iki satırlık bir öykü kaçınılmaz Sırtını dünyaya döndü önünde dünyayı gördü Bu iki cümlede insanın bu dünyadaki yurtsuzluğunu dünyanın insanı açımlayan bir kapsama sahip olduğunu dile getiriyor Öyküdeki Anlattığı kişisinin zamana tutunamayışını da aynı zamanda ortaya koyuyor tabii. tabii. Birkaç satırlık hikayeleriyle anlatmak istediğinden çok daha fazlasını anlatıyor. Bir tane daha kısa. Sen bizim yeni komşumuz mu oluyorsun dedi genç erkek genç kıza. Biz burada oturuyoruz dedi genç kız genç erkeğe. Biz de burada oturuyoruz dedi genç erkek genç kıza. Kız kısacık eteklerini kaldırıp sordu. Niçin kısa kesmiyoruz? Bu kadar. 1001 Gece 1001 Hece adlı öykü kitabından bu küçük öykülerle devam ediyoruz. Mutluluk. O mavi gözlü kadına gönül vermiştim dedi. Evet. Meğer o da kara gözlü kırsaçlı doktora tutulmuşmuş. Sonra. Sonrası onlar evlendiler. Ben de bu gördüğün bir gözü mavi, bir gözü ela, kediyi buldum. Yanıt. Sorumu yanıtlamadın dedi öğretmen. Her soru yanıtlanmaz dedi öğrencisi. Uyum. Nişanlım benden hoşlanmıyor. Doğrusu ben de onu beğenmiyorum kadın çocuğunu doğurduktan sonra arayanı soranı olmadı bunlar öyküleriydi ee, bir deneme yani Türk Dil Kurumu ödülü almış 1979'da Tüm Ders Notları adlı deneme kitabıyla oradan bir alıntı yapmak istiyorum herkesin kendi sesi var İnce bir ses, harika bir ses, doyumsuz bir ses, çekilmez bir ses, etkili bir ses. Ne önemi var? Ben her sese göre bir şarkı, bir türkü, bir ezgi olduğuna inananlardanım. Bu nedenledir ki şu bet sesim hiçbir zaman üzmedi beni. Sesimi güzelleştirmek için bir çaba da harcamadım. Yalnızca bu sesin Söyleyebileceği ezgileri Türküleri yaratmaya çalıştım Şimdi Kanca adlı hikaye kitabından Bir alıntı yapacağız Anlar Öylesine uzak ki anlar Bellek durduğunda Öylesine yakın ki O geceki Üşümemi üşüyorum şimdi O geceki ürperti şu anda ihtiyar bedenimde Ama gene de Aynı üşünme, aynı titreme değil, eksik bir şey var. O akşam da eksik bir şey vardı. Tüm yaşamın boyu eksik bir şey vardı. Hiçbir zaman bulup çıkaramadım. Hiçbir zaman bulup çıkaramadım değil mi? Bu eksikliği mi aramaya döndüm bu eve? Bu yaştan sonra, bulsan ne çıkar, bulsan da artık neye yarar? Neyi doldurursun? Hangi boşluğu? Boşluklardan hangisini? Hangi bir boşluğunu delik deşik yaşamının bu kancadaydı. Şimdi tabi şair olduğunu söyledik yazarımızın. Bir de şiir okuyalım ondan. Ölümümüz aşktan olsun. Aşktan olsun ölümümüz, dudaklarımız ıslak ve dilimiz unutmuş sözcükleri ve gözlerimiz kapalı ve kaslarımız gerilmiş ve boyumuz da biraz uzamış. Ve tırnaklarımızda bile duyulurken yürek atışımız olsun aşktan ölümümüz. Evet, ee, şimdi ben Hakkari'de bir mevsimle ilgili biraz konuşmak istiyorum ee, 1976'da ilk romanı Kimseye yayınlanmış yazarımızın Ferit Edgün'ün bir yalnızlık destanıdır bir dağ köyünde uçsuz bucaksız görünen kara kaplı orma, ortamda roman kişisinin kendisiyle konuşmasından oluşuyor bir yıl sonra da o yayınlanır yani bizim bildiğimiz ismiyle ee, daha sonra senaryosunu Onat Kutlar yazacak ve Hakkari'de bir mevsim adıyla filmi çekilecektir. Okuyucunun da edebiyat çevrelerinde büyük ilgisini toplar. Kimse ve o. Füsün Akat'la her iki romanın da yazanımız için gerçek birer kazanç olduğunu söylemekten öte, Fethi Naci, Ferit Edgün'ün iki romanı da aydın-köylü ilişkisine yeni bir yaklaşım getiriyor. Aşılamaz sanılan bir iletişimsizliğin, aşılabileceğini gösteriyor yorumunu yapıyor. Melih Cevdet de Hakkâde bir mevsimi sadece gerçekçi bir romanı saymak yetmez. Gerçeğin inanılmaz bir düşe dönüştüğü şaşırtıcı bir öyküdür. Ferit Elgun'un gerçek bir yaşamı ro roman yaşamına çevirmesindeki beceriye hayran oldum der. Kop koyu hayatının Erken dönemlerinden birinde askerlik yerine sayılan bir öğretmenlik hayatını Hakkari'de geçirmiş olan Ferit Edgün'ün yaşadıklarını, yabancılaşmayı ve Hakkari sevgisini anlatan Hakkari'de bir mevsim, Hakkari'ye nasıl ve ne zaman da geldiğinin bile farkında olmayan bir öğretmenin hikayesi, dilini bilmediği yoksul çocuklara farklı bir dilde ilim öğretme çabası. Yalnızlık, kar, çamur, yokluk, otlu peynir, kopkoyu koyu bir köy hayatı. Aslında yalnızca kelimelerle anlatılması gereken bir eserdir bu kutsal kitap. Süryani sahafın, Ferit Edgün'ün eline tutuşturduğu 10 kitabın bir özetidir bu kutsal kitap. Ama anlamaya çalışmak ne kadar geçerli bir çabadır bilinmez. Edgün'ün de dediği gibi, bu kitapta yazılı olanları anlamakta güçlük çekebilirsin. Çünkü anlamak ortak bir dil gerektirir. Ortak dilse ortak yaşamı, Ortak bilgiyi, ortak birikimi, ortak düşü, kimi yerde, ortak düşüş demektir. Ama diyebilirsin ki bana, yabancı olanı arıyorum ben. Öyleyse yolun açık olsun. Ama gene de bu kitabı okurken, elinin altında büyük gezginlerin sözlükleri, andaçları bulunsun derim. Ortak bir dil, bir açılım, Yakalamaya çalıştığımız şu günlerde bu bu kitabı okuyabiliriz. Yahut eğer ilgimizi çekerse internette e, video olarak Google'da var. E, ben izledim hafta sonu. Çok ilgi çekici bir film. Hakkâr'da bir mevsim. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi o kitaptan çok dokunaklı bir alıntı yapacağım. Hayatlarında hiç portakal görmemiş. Dağ köyünde yaşayan çocuklara ithafen. Hakkâr'da bir mevsimde portakalsız düşler. Alaaddin geliyor gece. Hoca, benim kardeş hasta diyor. Nesi var diyorum. Ateşi var çok diyor. Ölecek. İlaç vereyim mi diyorum. Hayır, portakal ver diyor. Portakal yememiştir hiç. Hakkâr'da bir mevsimle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ee, biraz da fazla reklam yaptım herhalde. Yazarımız e, aynı zamanda bir e, resim eğitimde almış olduğu için son kitabı görsel yolculuklarda Türk sanatının önemli ressamların eserlerini yorumluyor. Gözlem ve tanıklıklarını aktarıyor. Resimli olan kitapta Osman Hamdi'den, Abidin Dino'ya, Füreyya'ya, Bedir Rahmi'ye, Komet'e. Tülay Türe, Börtücene, Amne Arbaş'ın, Aliye Berger'in, Amne Fijin gibi sanatçıların eserlerinin aynı zamanda sanat koleksiyoncusu olan yazarımız yorumlarında e, yazmış. E, tabii çok sağlam bir e, resim koleksiyonu var. Herkes e, öyle söylüyor yani bütün duyduklarımız bu yönde. Şimdi e, da Tezer Özlü ile... Çağdaş Tezer Özlü'yü biliyorsunuz kaybettik kanserden. 3 Mayıs'ta Ufuk Kunt arkadaşımız Tezer Özlü'yü anlatacak. Bugün eğer Ferit Edgü'yü sevdinizse kendi çağdaşı olan Tezer Özlü'yü ölümün kıyısında dolaşan, Tezer Özlü'yü yaşamın kıyısına çekmeye çalışan Ferit Edgü'yle etkileşimlerini bilmek istiyorsanız o Ferit ile mektuplaşmaları var. Daha sonra yayınlanmış olan. Hem Tezer Özlü'yü Ufuk arkadaşımızdan dinlersiniz hem de belki kitabı edinebilirsiniz. Benim Ferit ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Sürcü lisan ettimse tabii affola. Affedin çünkü amatör bir program. Şimdi küçük bir mü müzik veriyoruz. İyi akşamlar. Ma sevdiğim Avcın değilim ki senin kaçma sevdiğim Yıktın dağlarımı yıktın Mimoza çiçeğimsin Başkası okşanıp sevilmez delirme sevdiceğim Yaktın ciğerimi yaktın yapıma sevdiğimi Seni Gitme Sevdim Yıktın Dağlarımı Yıktın Mimoza Çiçeğimsin Başkası Okşanıp Sevilmez Delirme Sevdeceğim Yaktın Ciğerimi Yapıma sevdim Çekilmez bir adam oldum yine Uykusuz, aksi, nalet Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi Asgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum Sonra bir de bakıyorsun ki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 Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.